Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Nerede bu adamlar? Pardon. Yani bazılarınız samimiyetler, nerede bu herifler lan diyorsanız, işte cevabı burada. Nerede bu herifler lan? Burada bu herifler. Efendimiz. Teşekkürler. Günaydın. Çok teşekkürler. Günaydın. Hatta şöyle, e, eski radyocuların deyimiyle, şöyledir Fahir. İşteyiz. Buradayız <gülüyor> Çok keyifli <gülüyor> o kalmadı o eski radyoculardan da kalmadı her Gerçi, zaman, her zaman ülkemizin yarısı eski radyocu olduğu için Her zaman ya. bulabilirsin çık dışarıya bak Bulursun yani Ne kadar güzel nerede bu herif? Ler mi diyorsun? Yok bir tane şu anda çünkü iki tane ses duyduk Üçüncü sesi duyamadığımız için ve tek başına kaldığı için Şu anda kendisini adamlıktan herif pozisyonuna sokmuş durumda Ya fasarit mi oldu acaba? çok alamadı çünkü fasilit uğramıyor evet bayağıdır üçümüzden şey, birisine, bir, birisine e... Benim tahminim o. Sen de bir tahmin hakkını kullan. Soket sıranı belirle. Vallahi, sonra gündemimize bakalım. Bence kızlara kahvaltı hazırlıyor diyorum. Başka da bir aklıma bir şey gelmiyor. Ya fasarit oldu ya kızlara kahvaltı hazırlıyor. Bunun başka bir açıklaması şu anda mümkün değil. Ya da köprü trafiğine takılmış olabilir sevgili dinleyiciler. Siz de lütfen köprü trafiğine dikkat edin. Gerçi bugün Altunizade'den sonra gayet açık bir e, yol durumu var. Ama Doğru... yani Altunizade'den sonra Akıçı. deyince... Bayağı sonra. Bayağı sonra. Kafanızda başka bir şeyler canlanmasın. canlanmasın. Bayağı bayağı sonra. Bayağı sonra. Bugün e, beni mutlu eden bir iki haber var. O mutlu eden haberleri bizde paylaşıyor. Çünkü mutluluklar paylaşıldıkça çoğalınmıştı. Çok teşekkür ederim Fahir. Bunu ben şeyin lafı bu biliyorsun. Konfüçyüz'ün lafı. O da bir sevgi insanı sonuçta. Doğru. Bir de Kayahan söyledi ondan sonra. Ama Konfüçyüz'ün yeri ayrı. Kayahan'ın Kayahan yeri, yeri tabii ki. Ayrı. ayrı. Evet. Bu cümle, bu uzatmalı cümleler var ya... ...çok sıkılıyorum ben ya bu cümlelerden. Kes, yani, orada kes, kes. Onun sonu belli ya. Hmm. Yani hiç ki ...bazen böyle karşımdaki böyle... ...ayrı derken... ...tamam anladım ben. Hemen bir, sen orada yapıştıracaksın. Sen, Kabı ayrı olanı tadı ayrı oldu. Tak! Orada kilitlenecek kalacak. Doğru söylüyorsun. İşte onu o, ben şey yapamıyorum. Orada kurtulamıyorum o şeyden. O sakız etkisi var ya... Hay, ...ayrı or, or, or. derken... ...o bir... ...oradan çıkamıyorum ama... Çin'den güzel bir haber geldi. Ne güzel. Ne hoş. 3D gözlüklere veda diye. Ay nihayet ya. Vallahi çok özürüm yani... Şimdi hava atmak gibi olmasın da. Şimdi bir tane benim öyle 3D gözlüklü. ondan sonra Benim şey... de 3D gözlüklü arkadaşım benim var benim. de 3D diyorsun? gözlüklü arkadaşlarıma Benim bizzat ama seredemiyorsun. Hatta şöyle diyeyim, söyledemiyorum. Yani ben... Bir yere kadar seredebiliyorum. Ondan sonra seredemiyorum. Hiç kusura bakmam. Özür dilemene gerek yok. Çünkü Biliyorsun benim şahsi olarak tiksindiğim bir teknoloji bu. Evet 3D teknoloji. Özellikle evine sokmuyorsun. Yani eğer, Mahallene sokmamaya çalıştığını ben biliyorum. Üç boyuta karşı nefret suçu işlemiş gibi de olmayayım. Ama benim yani, üç boyuta karşı nefret suçu işleyen arkadaşlarım var. Yani e, ama yani sinemada bile bir tadım kaçıyor izlemek istediğim evet, film. O, sadece doğru, üç tamam. boyutlu geliyorsa. Doğru. Benim e, tadım şeyde kaçıyor. Kullanılmış gözlükleri tekrar tekrar 5 liraya satmaları benim tadımı kaçıran o başka bir şey. Şöyle söyleyeyim o devede bir şey. Neydi ya devrede şey olan? Tüy mü? Ee, yok devrede kulak tipi bir kulak. şey. Kulak! <gülüyor> o yani o. Bugün modern sabahlar atasözleri ve atasözleri... devam edecek. Ama dikkat edersiniz bunları hep subliminal subliminal vermeye çalışıyoruz ki... ...dikkat edersiniz subliminali de bayağı iyi anladık. Ve az kullanılmış atasözlerini... atasözleri tercihimizdir. Evet. Teşekkürler. Çinli araştırmacılar çıplak gözle kullanılabilen 3 boyutlu bilgisayar geliştirmişler. Çıplak el olabilir mi? Karate çünkü o benim bildiğim <gülüyor> oradan geliyor. Karate çıplak el demek. Geçen gün e, bir arkadaşımızın şu anda hatırlamıyorum bir fikri vardı bildiğimiz kelimeler diye. Aha. Onu ben dün akşam biraz daha olgunlaştırdım. O şey, kristalize <gülüyor> ettim Fahir o fikri. Ah senin o kristalize eden zihnine <gülüyor> sağlık Oktay. <gülüyor> Teşekkür ederim. En son kelimeye kadar endişeyle dinledim az önce seni. Ee, ve şöyle bir konu buldum. Ee, bildiğimiz konular. Bil evet. Çünkü orada daha özgür olacaksın Fahir. Çünkü o arkadaşımız yani. şöyle laflar kuruyordu benim bildiğim. Blood fight mı öyle bir şey eee mu öyle evet. bir şey. öyle bir şeyler kullanır. Evet. Ben şu anda çünkü şu geçmiş anda gün örneklere girmeye ya, gerek yok. Uzun gibi. uzun girmeye evet. gerek yok. Ee, bu konu senin de anlattığın bu çıplak el mesela çıplak bir gözlüyorum ya ben. Hı -hı. Oradan senin aklına çıplak el gelmiş. Çıplak geçmen. bir insan gelebilir koşu at dörtnalı arası. Yani <gülüyor> bu konuda bildiğin bir şeyleri paylaşabilirsin. Bildiğimiz <gülüyor> yani Çıplaklar kampı gelir. Bunlar Gelin. iki tane bir tanesi gümbette biliyorsunuz bir tanesi de yurt dışında bir yerde orayı evet. söylemek istemiyoruz. Veya çıplak göz diyorum çıplak değil gözle ilgili bir konuya girebilirsin. Yani değil, değil mi? mi? O yani, tam katarakt mesela. Değil mi? Katarakt. Bir hastalık. Çağımızın olabilir. vebası katarakt <gülüyor> mesela. O olabilir. Gibi gibi. Gibi gibi. O yüzden onu Bu ve benzeri. Bunları örnek not atılabilir Not al फायर. Not, not olarak dinleyen dinleyiciniz varmış. kalır. He? not olarak dinleyen dinleyicimiz varmış. O notları toplayabilir miyiz? Geçen hafta salı gününün notları yok bizde çünkü. Dün akşam Onları ben fotokopici de. Şaka yapıyorsun. Yok ya ciddi söylüyorum. Are you kidding me diye aranızda sohbet geçmedi mi? Bazen bir de çok neşeli anlattı ben öyle şey yapmadım. Yani e, çok böyle gülerek anlattı hanımefendi. Hmm. Hakikaten şey dedi bazen dedi tekrar dedi notlarıma bakıyorum dedi ve şey yapıyorum. Fosforlu kalemle çiziyorum bazı şeylerin altında. Bizim laflarımızın herhangi bir yerde fosforlu kalemle çizeceğini rüyamda görsem hayra yormazdım. Oktay. Niye canım bundan bilmem kaç sene önce şey oldu ya. ya? Ne oldu? Çözüm, o fosforlu çözümlememiz... kalemden değil o şikayeti kırmızılarla çizmek i̇şte, için. Yani O da fo fosforlu kırmızı değil pembik pembik bir şeydi. Bilmeyen dinleyicilerimize söyleyelim bundan bilmem kaç sene önce. Bilmem kaç te evveli zaman. Konuşmalarımızın metin çözümlemeleri yapılıp ne deniyor ona bir şey deniyor ona. Kripto mu? Yok kripto olur mu ya? Şey yaparsın ya. Ne deniyor? Çözümleme. Çözümleme neyse. değil ya. Redakte ]ı. diyeceğim değil. değil. Ee, e, işte, dökülmüş. Ay onu dökülmüş. Lang, o kelimeyi bulalım. Bir saniye onu kripto bulalım. Kripto galiba ya. Kripto diyeceğim. canım. Kripto şifre, şifre, şifreleme o. Ee, hani banta kaydedersiniz de onu... Re, re, yazıya dökersiniz. Yazıya dökersiniz ya. Hani mesela banta... D Bandana dinlersiniz dinlersiniz de onu yazıya dökersiniz. Tabii bunu aramızda çok yapan yoktur sevgili dinleyiciler. O ona ne deniyordu? Yazıya dök. Google'da bunu nasıl arayabilirsin? Onu arayamazsın. Bir saniye yoktur geldi her şeyi bilen insanlar var ya Google halt etmiş çok. Algoritma mi Yok diye. Günaydın efendim. Iyi. Alo. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz Deşifre. efendim? <gülüyor> ha isminizi öğrenelim önce cevabı aldık ama. Cüneyt ben Cüneyt Uçar. Çok teşekkür ederim. Çok... Deşifre dedi Cüneyt Uçar. Deşifre mi evet. diyoruz? Başka ediyoruz. bir şey daha dermiyor mu? Redaktör Yok. gibi. Değil. Değil değil deşifre doğru. Kayıtların kayıt alındıktan sonra içerisindeki metinlerin aynı olarak çözümlenmesi Heh. deşifredir. Çok, çok tamam. teşekkürler deşifre. Cüneyt Hocam çok sağ olun. Sağ olun. Elinize olun. Sağ, ağzınıza sağlık. Siz de sağ olun. Teşekkür ederiz. Deşifre edilmişti bundan bilmem kaç sene önce programı. Ne kadar güzel oldu yalnız doğrusunu öğrenip kullanınca Telefon devam ısrar ediyor. Ve ondan ediyor sonra de. hakkımızda e, şikayet edilen konulardaki cümlelerinin altı böyle kırmızı kırmızı çizilmişti. O günlerden günciler. birisi bir konuğumuz var bakalım hatırlayacak mısın? Günaydın. Alo. Maalesef. Günaydın. Deşifre cevabı geldikten sonra diğer Bu, telefon. Tam... Ha. Evet buyurun. Değil Alo. o çözümlemeler? Buyurun atlasınız şu anda. Biz şu anda duymaya başladık sizi. Buyurun günaydın. Ha, merhaba ee, Cem ben. Cem Bey buyurun. Ee... Ha. Bu tape olabilir mi? Ha? Tape de olabilir evet. Tape o... tape olabilir bakayım. Tape uygun mu Oktay? Tape de uygun abi. Ben hmm. bir de onu cümle içinde kullanayım dur. Teşekkür ederiz Cem Bey. Sağ olun. Kolay gelsin hoşça Çok kalın. sağ olun Alın, görüşmek hoşça üzere hoşça kalın. Ee, bizim bundan bilmem kaç sene önce e, metinlerin tape programın tapeleri çıkmıştı böyle bir cilt. Oktay bir şey da, söyleyeceğim de. O da oldu, Galiba değil mi? bir kelime daha ekleyeceksin haznene. Allah Allah. Çünkü Adeta bir şey bunu mu demek istediğiniz noktasına geldi günaydın günaydın bir saniye günaydın günaydın, günaydın. kimle görüşüyoruz Ben günaydın ben şey oktay beni tanır şeyden David'in dans grubunda daha sonra merhaba mı? hoş geldiniz nasılsınız yayınımıza Günaydın, günaydın. iyi sağlık güzel nasılsınız İyi valla nasıl gidiyor çalışmalar İyi gidiyor biliyorsunuz e, yol çalış çalışmaları da var bir yanda. <gülüyor> evet yol çalışmaları da var. Siz daha politik evet. tarafıyla ilgileniyorsunuz bu konuşmanda. <gülüyor> evet. Ben ve... geçince öyle oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Neredesiniz şu anda tam? Bir onu öğrenelim de. Ben şimdi bu devlet şeydeyim. Çetin Emeç'teyim. Otu'ya doğru gelmeye çalışıyorum. Otu'ya doğru geliyor. Tamam, yavaş yavaş acele etmeden. Altun İzade'den sonra bir rahatlama var hanımefendi. Beni tanımazsınız gerçi siz. Evet. <gülüyor> ben bir Yo, ben dost kendim olarak size... Tanıyorum artık. Her gün dinliyorum sabah. Aa, çok ee, teşekkür ederim. Keyifle dinliyorum programınızı. Estağfurullah. Biz de sizi keyifle dinliyoruz. Ne? Üçüncü kelimemiz ne? Deşifre ve tapenin... Evet, evet. Transcription. Transcription. Transcription. Evet. O, o, o olur mu? O. Tabii yani, yani, tabii. O e, şey e, bir metne yani e, şey, ya kayıt edilmiş bir metne ya yani daha doğrusu kaydedilmiş bir metnin e, yazılması. Ama yani Türkçe evet. değil değil mi Transcription? Bakayım. Transkripsiyon diye geçiyor. Ha, transkripsiyon. Tabii. Türkçeleştirilmiş hali. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Tamam bir de evet. onu cümle içinde kullanan Çok teşekkür ederiz. Çok i̇yi yolculuklar. İyi yolculuklar. açık olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Transkripsiyon. Transkripsiyon. Bundan ee... bilmem kaç sene önce bizim programın transkripsiyonu çıkmıştı. Bak o da oldu. O da oldu ya. Oktay, vallahi... Ya biz kolay ikna oluyoruz Fahir ya da çok kafamız boş. Ya da boş. biraz geri zekalıyız evet yani, doğru yani, söylüyorsun da galiba kuvvetle muhtemel zeka seviyemizde bir kıtlık olduğunu söyleyebilirim. Hani kafamız boş diyelim Fahir. Okuyorum telefon hala çalıyor Oktay bir kelime daha hazneme ekleyebilecek e, kapasiten var mı? Transkripsiyonu kabul ettikten sonra şey ya gelir bir, herhalde başka. Bir şey daha bakalım. İfade falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela sıradaki kelime. <gülüyor> Günaydın. Günaydınlar. Günaydınlar. Çok kolay gelsin. Sağ olun. Kimle görüşüyoruz? Özlem ben. Özlem Hanım buyurun. Ee, şimdi ben tabii müzikle uğraştığım için müziksel bir terim söyleyeyim. Daha doğrusu genel bir şey de, de dikte Deşi... etmek deriz genelde. De... Ama deşifreden de başka dikte. bir şey mi? Hayır bu dikte etmek. Yani dikte. biz bunu evet çalınan şeyi yazmayı, notaya dökmeyi bu şekilde ifade ederiz. Ama genelde zaten hani dikte Türkçe'de de bir şekilde kullanılır. Ama şöyle kullanılmaz Ay, mı dikte? İsminiz neydi? Bu Özlem Hanım. Özlem, Özlem Hanım. Özlem. Şöyle kullanılmaz mı dikte etmek? Ben söylerim sen yani, dikte evet, sen edersin. Sen yazarsın gibi. Ama yani dinleyip kendi başına mesela arada kahve içmeye gidersin, geri gelirsin. Lavaboya gidersin, geri gelirsin. O zaman dikte olmuyor da sanki deşip deşipre evet. gibi bir şey oluyor. Yani ee, olabilir. Belki sizin için daha uygun olabilir ama tabii Ama tabii sizler hani? sanatçısınız ya o yüzden biz Yok, derim. değişik bir şeyiniz olabilir. Biz çünkü biraz bizde biraz hanzholuk var. Açık Bizim söylemek Boş olduğunu az <gülüyor> önce konuşmuştuk <gülüyor> Yo, ya. Yok, esaffa O zaman biz burada gerçekleri hep konuşuyoruz. Şu anda yani sizin tahmininiz ilk mesela gelen telefon olsaydı biz onu da kabul ederdik de 3 <gülüyor> tane geldiği için bizim kafamız azıcık doldu. Yani o yüzden <gülüyor> buna itiraz ediyoruz yani. Çok Allah. teşekkür o ederim Özlem'in. Kabul ediyorum. Hoşçakalın. Tamam. Biz tamam kabul gelsin. ediyoruz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşçakalın. Aldım kabul ettim dedi o Hanım. Fark ettim mi Kabul ettiniz mi? Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim Oğlum. dedi. Ba, Oktay bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Ya. Ben anlatamadım ki hiçbir şey. Anlatamadı. Yani, özür... Anlattım ya. Bak <gülüyor> ne bağırıyorsun abi? <gülüyor> Evet bir saniye Oktay e kusura tamam, bakma. Tamam hadi son kelimemiz. Yapalım. Son kelimemiz. Bakalım kimden alıyoruz? Günaydın. Günaydın. Alo. Alo günaydın hanımefendi. Buyurun yardımcı olalım. Merhabalar Eda ben. Eda Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Eda Bence transcript denir. Transkript denir. Programın diyor... transkripti. Evet. Programın, tra... Programın transkripti. Yani fiil olarak transkripsiyon mu diyorsunuz? Transkripsiyon diye bir fiil olabilir ama... <gülüyor> Transkripte inanan Transkripte inanmak <gülüyor> durumundadır diye Çünkü onun çekimlerini yaptırmak zorunda kalacağım size. Evet ben olsam Eda Hanım onun çekimlerini yapar mısınız okudum. bana Transkriptin yani mesela Aa. Evet nasıl çekiyoruz onu Transkript e, isim olduğu için çekemiyoruz Çekemiyoruz <gülüyor> Çekemiyorlar Eda Hanım çekemiyorlar Bizi çekemiyorlar Programın transkripti ortaya çıktı Evet Bra programı programın transkriptini okuduğum gibi ha, Anladım Peki Peki, çok o çok fiile ne deniyor peki? Transkripsiyon yapmak. Yani, ya, transkript etmek. bilmiyorum yani onu, onu bilmem. Tamam peki Eda Hanım biz ben sizi çok fazla daha davikratmak istemiyorum. Transkripsiyon etmektir. Et. Çok teşekkür Oldu, ederiz. Sağ ol. yayınlar. İyi yayınlar sağ olun. Oktay şu şeyden çıkarsak transkripsiyon etmek ne? Güzel bugün size transkripsiyon ettim alır mısınız? E ne, bileyim, ne bileyim zaten transkripsiyon ama ama çok deşifre güzel ya deşifre karşıladı bizim şeyi. Deşifre karşıladı. Tapeleri. Ben sabah yiyorken bir deşifre aldım o karşıladı. Öğlen hiç acıkmıyorum o zaman. Ben de sabah deşifreyi erken yinci acıkıyorum biliyorsun Fahir. Oktay bence dinleyicilerimiz bizle böyle bir sohbet şeyi... Aranan kelime bulunamadı demek ya. Aranan bir... kelime bulunamadı. Bakayım günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Serkan Göktaş ben. Aa Serkan Bey bu işin uzmanı birisiniz. Ya evet deminden beri ulaşmaya çalışıyorum. Estağfurullah. Ben oraya farklı bir katkıda bulunmak buyurun, istiyorum. Buyurun buyurun Serkan Benim Bey. Benim deşifre yapmış arkadaşım var. Ha i̇şte, i̇şte budur ya. Bak gördün mü demek ki Serkan Bey'in arkadaşıymış. Ya Onu... açına bakarken kendim de yaptığım için hani biraz biliyorum. Bizim mi deşifre ediyorsunuz yoksa kendi kendinize mi deşifre ediyorsunuz? Ne verirlerse deşifre ediyorum ben profesyonel. Valla gün günü olur, olur da bizimle ilgili bir şey gelirse hiç vakit kaybetmeyin. Çok öyle zor bir şey değil yani. Ben bunlara ne deşifre edeceğim falan. Bunların belli zaten yaptıkları şeyler falan değil. Yani baya baya tanıyorum sayılır kendim bile yazarım yani. Teşekkür ederiz. Tamam o zaman deşifre mi sizin? Oyunuz deşifreye Anladım. Tabii benim oyun deşifreye ama tabii çeviri alanında daha ziyade kullanılır. Bir toplantının metne dökülmesi gibi bir çalışmaya ha, Yani İngilizce edelim. bir... İngilizce bir toplantıyı Türkçe metne dökmeye mi denir? Yani öyle bir dil farklı mı Yok hayır. Lazım. Hangi dilde konuşulduysa toplantıda. E, o dil sırasıyla Olduğu diyorsun. gibi yazıyı aktarmaya deşifre denir. Daha sonra ihtiyaç duyuluyorsa başka bir dile çevirisi yapılabilir. Peki. Ona ne diyoruz? Çeviri. Çeviri. Tape, tapeyi tam olarak nasıl tanımlayabiliriz? Valla bilmiyorum ben TAPE'yi duyduğumdan beri yadırgıyorum herhalde teypten geliyordur diye düşünüyorum ama. Ben de tapi'den olduk yani ödeştik anlamında onun ona borcu vardır da o zaman sen de bunu şey yap tapimi mi tapi falan gibi oradan da gelmiş olabilir. Onu bildiğiniz, bildiğiniz, bildiğiniz kelimeler kısmında faiz tamam, ister. Serkan Bey bilmiyorum. olabilir diyerek zaten sohbetin burada sonuna geldiğini en güzel şekilde söyledim. <gülüyor> Serkan Bey sağ olun. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Melek yavrunuzu da öpüyoruz. Ederim. Sakan Çok Bey. teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Sağolun efendim. O şeref bize ait. O şeref bize ait. Saygı duyuyoruz. Ee, Kabul buyurunuz. Ben ne yapayım o zaman ya? Hikaye... Hikayenin doğrusu... kalanını anlat diyeceğim Oktay ama. Benim sıkıcı bir anım vardı. Onu o anıyı alalım. O anıyla kapatalım istersen. Ee, arkadaşlarım pazardan deşifre almıştı. Ne kadar güzel. Bakınız. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Komprehendi <gülüyor> ilk burada duymuştum Oktay İnanır mısın? Ben yani... O günden bugüne o kadar çok şey değişti ki Deselerdi ki o komprehendi ilk duyduğunda Böyle böyle şeyler olacak İnanır mısın? Kahkahalarla gülerdim Kahkahalarla ki biliyorsun benim kahkahalarla gülmem <gülüyor> <gülüyor> Bak hatırla diye şey yaptım Çok Şu anda hatırladım ve <gülüyor> Çok <rahatsız> Hatırlamakta kalmam <gülüyor> sanki kahkaha atmışsın gibi Bir de şöyle bir Ben böyle oldu şey gibi hatırlanmak istiyorum Eskiden vardı ya bayan kahkaha diye Hatırlanan güzide, güzide kasacı, kasacı diye Öyle hatırlanmak istiyorum ya Çok hoş kahkası vardı Fahir'in falan diye Tabi niyese ben bir anda öldürüverdim kendimi De şey değil Canlıyken de bunu şey yapabilirsiniz Fahir'in kahkası meşhurdur diye ben bir herhangi bir, bir şeyin... yere giremediğim için sen konuşurken Bay Fire Öğünç şey e başladı Başladı sen ben sustum yani... <gülüyor> Bay Fire Öğünç başlayınca akan sular durur Sıkıntı nerede bittiğini tamamlıyorum Çünkü bazen susuyorsun O hani bazı konuşmalarda yaparlar ya Kaç taraf idrak adamlar, etsin kadınlar, diye kadınlar, Konuşmanın etkisini artırmak için susulur evet. Aralara es verilir ha, Ben de... mesela aralara es attım derim Aralara es attım derler Baş, Başladı sevgili dinleyiciler susuyorum <gülüyor> Ben buradayım yani konuşmadığıma bakmayın yani buradayız, Hepimiz buradayız ve ee, programımız da devam edecek gibi gözüküyor Oktay. 8.50 oldu saatimiz. E, bir dinleyicimiz sana şey demiş. Çok kaba laf diyorsun demiş. Kaba laf mı? Ha, laf laf. Lafı demiş çok kaba demiş söylüyorsunuz Fahim. Laf demiş. mı? Hı -hı. Bir lafa bakarım laf mı diye. Bak ne güzel kullandım. Yani. Herhalde beğenmiştir. Herhalde beğenmiştir. Öyle birileri laf. gelmiş iletiyemiz Senin diyeyim, ikisi faiz. de laf yani Oktay. Lafı güzaf mı demeliyim yoksa? Çok teşekkür ederiz Fahim. Ee, Bil mukabele Bil mukabele Bil mukabele Çok teşekkür ediyorum. Uyarınızı da dikkate alıcıyım. Yani alacağım. şöyle telefonlar da geldi. Onu da söyleyeyim. Deşifre konusunda fikir Onu bir içeriğimiz. doğru telaffuz edersek deşifre diye galiba, geçer. Çözümleme değil mi? Çözümleme. Çözümleme dedim. Matematikte yani de vardır. Varyasyon. varyasyon. Gruplama, çözümleme. Yani çeşitleme. çeşitleme. E, bu konuyu da bağladığımıza göre Bildiğimiz o zaman. bütün kelimeleri saydık sevgili dinleyiciler. Elimizde 3-5 kelime kaldı. Onları da israf ettirmeyin bu saatte. Uzay turizmine bakalım mı? Uzay turizmi tabii ki en güzel turizmdir. Eski bir NASA yöneticisi yani NASA'dan da emekli bir Kaç kişi. Kaç yıl emekli olmuş? 1968. Lan o zaman Ay'a falan bile gidilmemiş. Emekli olduk benden sonra bayağı bir NASA Yok aldım. Yok ya şimdi. yeni ya. Birinci dereceden emekli olmuş. Ee, evet. Şöyle bir yaşına bakıyorum parantez içinde 63. Yaştan dolayı mı emekli? Yok. Ha. NASA'da şey var ya kıdem tazminatı tazmin, diyelim. Tazmin, yani doğru. zaten girer girmez. Şey olarak başlıyorsun. Nasacılar sitesi 4. diye 4. 4. bir site var biliyorsun Datça'da. Var. Oradan Hı -hı. herhalde. Aa, evet. NASA 49'lar sitesi. 49'da emekli olanlar. Olanlardan evet. <gülüyor> Kooperatif. Ee, NASA yöneticisi tarafından emekli olduktan sonra bu işe girmiş. Üretilen bir e, balon. Bu. Ulan balon var, var ya çıkmış. şimdi. Ulanlı Halkadan. bulandı konuşma var. Ondan sonra var Fahir lan kabayı söylüyor. La, pardon ben lafı kaba söylüyordum. Ulanı mesela çok nezih söylerim. Ulan. Çok, çok kibar oldu gerçekten. En kibar halidir bu dünya üzerinde daha kibar bir laf duyamazsınız. Var var. Sene olmuş 2000 neyin ne balonla gidiyorsunuz ya. Olsa olsa en fazla yapabileceğiniz Kapadokya'da 400 metre yukarı çıkarsın ya. Ama bu balon bildiğin balon değil. Balon bari. bildiğin değil ya. Dehşet bu dehşet. En birinci balon bu Oktay. Bir Biz bunu adamı çıkarttık. O hangi adamdı hatırlıyorsun? Ne o ya? Atladı ya depbeden. En depbeden atlayan adam diye geçti. Felix. Felix. Adını, Felix. Adını sen getir dedim. Felix. Şeyden atlayan değil mi? O adam ne oldu o acaba? O da balon o adam... tipi bir şeyle çıktı oraya benim bildiğim başka bir şey yok şeyle... ya roketle çıktı balonla şeyle atladı. Roketle çıkmadı doktor balonla çıktı. Ha doğru balonla. Altta çıktı ya. sepet vardı yani. Sepetle roket gördün mü sen ya? <gülüyor> doğru doğru. Sepetle çıktı. Sepetle olaya Sepetle... çıkmak ne demek ya? Sepet demeyelim ya sepet diyeceğim. Şeyine... Adam çok deniyor. havalı bir şey yaptı sepet. İyi değil. de abi bu şey nasıl yapayım? mesela havacılık sektöründe kanat kokpit gibi böyle sektörü özel. Felix soyadını hatırlamadım benim kafam onda. Bakalım hemen Adamın öncesi yok şu Hayır çıkacağım. öncesi niye, niye yok Adamın yaptığı hareketi yapan yok ki Başka Ne kadar evveli yok diyorsun ha, yani Roket dersen değil Füze dersen değil Değil bu Olsa olsa Balon dersen değil Balon değil Balon değil Yani balon da Sonuçta gaz tipi bir şeyle çıkıyor mu Çıkmıyor mu ben ona bakarım arkadaş. Çıkıyor, doğru ha, Dersin tipi. ki Selim Roketin temel çıkıyor. prensibinde de Zaten gaz var mı yok mu Ben ona bakarım Ha O noktada işte ikiye ayrılıyor Kim benim kafam ikiye ayrılıyor. Doğru bir tarafım haklı diyor, bir tarafım haksız diyor. Kafasını da bir kişi olarak gördüğünü fark ettim. Benim de kafam. Onu da bir yeni fark ettim Toplum, ben de. Toplumun temel parçası kafamız yani. Evet. Doğru. O da bir birey. Bitti mi five. Bitti, bitti. Şimdi 1.1 milyon metreküp helyumla doldurulacak ee, Nereden geliyor bu helyumun bolluğu Oktay Zaten Bey? Doldurulacak diyor. Adamda Doldurulacak. Da Daha şey yok yani. Birileri dolduracak. Birileri bir bende cebine hele inek gibi sağacak. nasıl al, Günaydın. Al, al, bakacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşürüz beyefendi? Özgür ben. Özgür Bey. Buyurun Özgür Bey. Hangi konuda ee, bizi bilgilenir? Felix, evet. Felix Baumgartner. Heh, Felix Baumgartner tamam ya hatırlayamadım. Ne kadar güzel söylediniz ya Felix Baumgartner. Avusturyalıydı değil mi o? Evet evet Avusturyalı. Ama anne tarafı Arnavut diyebiliyoruz biz. Ben Hırvat göçmeni diye hatırlıyorum ama. Doğru Hırvat göçmeni. Tamam. Annesinin babası Arnavut tarafıydı. Bir inat vardır onda da. Onu nereden acaba? Onu hatırlıyor. Arnavut damarası. Yoksa kolay kolay kimse o kadar yükseğe çıkıp kendini dünyaya doğru şey yapmıyor. acaba biliyor muyuz Felix'in e ne olduğunu? Ben onun bir dengesini kaybedeceğini düşünüyorum ya. Şey olarak. Felix şu anda var ya. Yani dünyayı öyle bir açıdan görmek biraz hele de böyle bir... O astronotların tamamında şey o zaman o... E var. Ben, bence var var. Dünya bizim için küçük yani. bir yani. Çıplak gözle dünyayı o şekilde görmek bir garip bir şey yaratır diye düşünüyorum. Bilmiyorum şu anda da ne oldu emekli yani, maaşının bağladılar onu bilmiyorsunuz değil mi Özgür Bey sizde ne oldu Yok hayır ondan sonra hiç takip etmedim ama anne hani Türkiye'de olsa muhtemelen televizyondaki bütün show programlarında işte Hülya Avşarlar'da, Bülent da bir teker teker Arzu endam ederdi ama... Çıkardı. Herhalde Avusturyalı olduğu için onlar bu tarz şeylere çok şey yapmıyorlar. Hmm. Ee, ne konuşuyorlar? Kilim vermiyorlar. Kilim vermezler. Derirler mi hiç? Özgür Bey ağzınıza sağlık kurban olayım. Çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok ya. sağ olun. İyi, iyi, günler. Çok i̇yi, günler, iyi günler diliyorum. Arzu ediyorum efendim. Kabul buyurunuz. Helyumu çakıyorlar 1.1 milyon metreküp. Ağızlarına mı? O kadar Çünkü büyük. Yukarı çıkıp... Helyumu alınca öyle bir ha, şey oluyor ya. Yukarı çıkıp ondan sonra şaka yapıyorlar. Espriler... Yani. Ulan 1.1 milyon, 1. 1 milyon metreküp de... Ne hem... kadar peki yükselmesi? Alfa bir benimle ilgilen ya. Senle ilgileniyorum da Oktay dinleyicilerimizle ilgilenme diyorsun o zaman. Tamam ben bunu ileteceğim dinleyicilerimize. Günaydın sevgili dinleyicimiz. Günaydın. Günaydın kimle görüşüyoruz? Oğuz Sarkent. Oğuz Bey şeyden konuşuyorsunuz. Arabanızın galiba çok kalite özelliklerinden bir tanesi de... ...Bluetooth teknolojisinin her yere sirayet etmesi. Ha, ha, kapattım. Siz sesinizi mi değiştiriyorsunuz tamam ama. Evet ya son, ben diken diken oldu. Şu anda var ya her dediğinizi yapacağım. Yok yok böyle gerek yoksa. Oğuzlu Datyev. Vallahi Oğuzlu Oğuz, Datyev diye geçiyor geliyor sesimiz <gülüyor> Yok yok. Ee, yok yok demeyin. Yok da bizi ikna edecek bir şey söyleyin. Oğuz'un mesleği var. <gülüyor> Daha gibi teşkere bağlandınız kıskıştınız zaten Ney mesleğiniz? Patlayıcı satıyorum ben. Ne satıyorsun Satıyor musunuz? Patlayıcı madde. Patlayıcı madde satıyorsunuz. Ay bizim bombacı bu. Bomba... Aa, bombacı <gülüyor> Oğuz ya tamam şimdi, şimdi şey yaptık. Kimyasal Aynen. Oğuz. Kimyasal Pardon. Oğuz da diyorlar. Evet, tabii kime... ben onaylamıyorum o lakan. Oğuz Bey siz bunları kime satıyordunuz? Yani şey olmak gibi olmasın da yol yapanlar yol yapanlara diyorsunuz. Yani şu anda mesela şeye sattınız mı? Aa, Büyükşehir Belediyesi'ne sattınız mı? Orada bir çünkü yol yapılıyor da. Onları ihaleyle yapıyorlar. E, biz, bizden almıyorlar. Ne güzel söyledi Oğuz Bey. Bizden, bizden almıyorlar. İhaleyle alıyorlar diyor Oğuz Bey. Doğru. Zaten ornu sapmadılar. Oğuz Bey bir şey söyleyeceğim. Oğuz Bey. Sesiniz o kadar şey boğuk boğuk geliyor ki yani herkes şu anda radyolarının başında tir, tir titrer oldu korkudan dinliyorlar yani. Onu başka bir şekil yapma şansımız var mı? Yok hocam böyle yandan. Nasıl böyle İngilizce <gülüyor> O zaman hemen <gülüyor> sizi bir şeyinizi alalım. Ne ne konuda bize katkı ben yapacaksınız? Deminki demin ki e, uzay turizmiyle ilgili konuşacaktınız. Buyurun, buyurun uzay turizmi. Buyurun dinliyoruz. <Böyle, gülüyor> turizm biliyorsunuz bacasız sanayidir. Fakat bunu turizm sayamam. Onun gerekiyor. Yani oraya gidince hani ne <gülüyor> diyeyim, bir kütahya porselenden bir şey alamıyorsunuz, bir döviz bile alamıyorsunuz. Hediyelik süvenir diyorsunuz. <gülüyor> Böyle bir şey değil yani. E, en son süyenir dedi. Ben bacısı sanayide kaldı. Bacısı kaldım. sanayide kaldı Oğuz de. Oğuz bey teşekkür ediyoruz çünkü neden? Ee, neden tabii yani sesinize herhangi bir şey diye ama e, bize gelen şekli gerçekten tüyleri e, okşayıcı değil mi artık di kendi kendini unutuyoruz. Ama mesajını aldım Mes ben. Mesajı aldık yani, yani öyle değil ki. Elimiz boş gitmeyelim dedi. Heh, Oğuz bey. Elimiz boş gitmeyebiliriz. Evet, biz bunu ama zamanında demiştik değil mi Oktay yani. bizim yani bizimle konuştum ama ara ara hatırlatmakta, hatırlatmakta fayda var, fayda var sağ olsun Oğuz Bey. Balonun yükselmesi, şu balonu anlatabilir Anlat. misin artık? Anlat. Anlat Oktay. Fair. Balonum uç. Balonun yükselmesi 40 dakika. Bak. 40 dakikada çıkarız 15 dakika orada 1 bir 1,5 bir, bir, bir saat gibi döneriz. Ne e diyorsun? Öğlen yemeği yeriz. Ölüm yemeğimiz var, toplu halde Biraz dolaşırız Çeşitlerimiz abi. Çeşitlerimiz var, tavuk yiyebilirsiniz. Ondan sonra spagetti veya balık balık olarak canlımız var. Hayır tam yeterli teşekkür ederim. Uzay hmm. balığı mı? He, yok canım normal mezgit. Benim anlamadığım mezgit yapalım Tam 40 dakika inerken 50 dakika sürüyormuş yolculuk. Ya yani şu kadar. Konuştun okay. balıkların isimlerini tek tek söyledin. Şunu ya diyerek mi geçeceğiz ha, ya? Çok kolay abi. Nedir ben... bu hesap? Abi çıkarken dindirek çıkıyorsun. Evet. <gülüyor> ha ha bir dakika. İnerken bir dakika söyleme. İnerken verevli iniyorsun o mu? Verevli yataylı iniyorsun böyle. zbam de inmiyorsun. Oradaki 10 dakika o esas hipotenüsten iniyorsun. Esas çıkarken hipotenüs çıkmaz mı ya? Çıkarken hipotenüs çıkar. Vallahi hipotenüs çıkan ben uzay şeyi hiç görmedim Oktay. Hipotenüs diyorum. Bayağı yakıt yakalım da daha böyle çünkü geze geze gideriz. Nasıl ya sen hiç görmedin mi füzyonlerin şeyini? Ben gördüm Oktay. Şeyini. Böyle di dimdik kalkar. Diki iyidir çünkü füzenin. O senin patlayan şeyi diyorsun sen. Ondan sonra böyle Verevli olur. 60 derece falan olur yani. Yok aaa. Aktay? Aktay. Ne kadar temel bir konuda şey yaptık ya. Valla dikine çıkar hipotenisten iner abi budur. Dikine tamamen dik mi çıkar diyorsun Dim direkt çıkar öyle ya. Bir şey, öyle bir şey mümkün mü ya? Ya Oktay nasıl ya kurban olayım ya lütfen ya lütfen ya. Doğru gerçi yolda giderken de mesela dümdüz yürüyoruz biz mesela. Yani, o yüzden de Yani en kısa kendisi. mesafeden çıkmamız gerekiyor Vallahi ben e, güzergahların farklı olur herhalde Bir 10 dakikalık bir güzergah fark ediyor diye düşündüm <gülüyor> ee, Ne güzel 10 dakika Arada bir 10 dakika var 10 dakika bulunacak Bana da bir manasız geldi o. Kadar. Felix 39 bin metre yükseklikten dünyaya atlamış Atlamış eline sağlık e, Uzay turizmini başlatan adam olarak geçiyor bu ama Hı -hı. Şimdi yeni bir şirket Kaça gidiyoruz işte oktay. onu söylemedim Fiyatlar ne? E, hemen Uygun söyleyeyim mu? doğru söylüyorsun Erken rezervasyonda bir şeyler yapıyorlar mı? Salı günü çıkacakmış yolar? Bu ayrıntı var. Eyv Eyvallah abi. Hangi salı nasıl bilmiyorum. Arizona'dan kalkış... Arizona'dan kalkış. şey Ankara'ya biniyorsun abi. Su giriş. Dubai'den Ankara'ya biniyorsun. Hı hı. Bahçeli evleri geç. Tur programını açıklasana. Aşti'ye... Kalkış Aşli. noktalarımızda. Bahçeli... Aşti'den servis Mini kalkıyor. Minik önü. Aşti'den servis... Ve beş servis evler. Ve beş evler. Ama sen de hep aynı bölgeye sıkıştın kaldın nokta e Ankara'yı tek hat ya Fahir. Ha, de ederim. dikim evinden kalkıyor. <Gülüyor> Oktay ne kadar... Bakın toplu taşıma... Ne yapayım toplayın... Ankara'mızda metro vardı, ben mi durak söylüyorum? <böyle? Gülüyor> <Oktay Demirci>, Vuhuu! <gülüyor> <gülüyor> 305 metre hızla havalan. 305 metre havalan. Ba bana bana rakamlarla gelen noktayı her zaman. Bir de fiyat söyleyeyim sana 75 bin dolar. 75 bin Hı. dolar. O her da, şey daha. O da ekonomi. Ekonomi. Ekonomi e, sınıfı. 2 ay önceden tükenmiş zaten maalesef. İsteyenler. Kaç kişi gidiyoruz oktay? Gidiyoruz dedim. Biz yokuz Faiz. Biz değil yani gidebiliyoruz istesek. E, 14 çok teşekkür 14 ediyorum. kişi artı bir kaptan bir, bir de muavir. kaptan muavi. Muavi, servis falan her şey hizmete Yok, dahil. Yok, ekspres e, ve de. Yani öyle güzel. bir yerlerde durmuyor. Direkt gidiyor. Biraz orada takılıyor, dönüyor. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern ne müzik dinledik ya. Ne müzik dinledik değil mi sevgili Nasıl rahatladık. Nasıl içimizin yağları cızır cızır. Hani mangalda böyle cızır cızır edir. Hani o erir ya o aşırı sıcaktan mesela iyi bir iyi kümürle... iyi bir mangal, iyi, iyi bir, bir kömür ve iyi bir etin yapamayacağı şey yoktur. <gülüyor> Güzel söyledin Oktay. 9.15 oldu saatimiz yeni saatin Başından diyelim. Yani başından diyelim. İlk şereğinden. Hepinize bir kez daha merhaba. Merhaba bir şey soracağım faiz. Buyurun. Biriyle konuşurken hiç telefonun dinleniyormuş. Yani telefonla konuşurken telefonun dinleniyormuş hissine kapıldın mı? Alnın kırıştı. Bunu yani, bir düzelt. Dinleseler ne olur? Yani yavan yavan birkaç konuşmaya şahitlik ederler yani. Yok, o da ondan çok... rahatsız olur musun demiyorum zaten de. Ha, yok ben öyle yani... beni dinleyip ne yapacak? Dinleneceğim bir şey yok ki yani. Şu hani anda de... fişler çekiliyor Fahir tamam. Dıptılar. Bunu bırakın. <gülüyor> Diğerine bakın. Şu anda O çünkü abi. biraz o biraz sevesli gibi dur. <gülüyor> o, biraz, o biraz sanki dinlenmeye Ben buradan gibi. bak Oktay şey yapıyorum sen de hemen yani oyun bozuldu bak ben sana söyleyeyim Oyun bozuldu. Tam yapmaya çalıştığım şey. yani de, Çok önemli şeyler konuşuyorum. ben yani, Hakikaten biliyorsun ee, neyse yani şimdi şey yapmak istemiyorum Telefonda istemiyor mı ben. şu anda mı ben anlamadım Şu anda ya dersen ona da ikna olacağım ya Şu anda dedim hani ben böyle bizi dinliyorlarsa e, Telefondan dinleyen radyodan dinlemez mi Daha rahat Ama ben sana söyleyeyim yani ben, daha yayını, rahat. Bugün yayınımızın başında e, Söylediğim kalıbı kullanacağım Deşip Telefondan mi? dinlemek ayrı Yayından dinlemek, ayrı, dinlemek ayrı Ayrı ayrı. Hatta onu biraz daha mı? oldum. Oldu. bak gördün mü oldun mu yani. Angela Merkel'in böyle bir şeyi varmış e, şansölye e, Bak onu ben de varmış. dinlerim mesela. Daha doğrusu Alman hükümet sözcüsü Stafen Siebert e, şansölye Merkel'in cep telefonunun muhtemelen Amerikan servisleri tarafından izlendiği yönünde bilgiler alındığını açıklayınca Angela Merkel kime telefon etmiş olabilir? Obama'ya ben olsam Obama'ya ederim. Direkt Obama'ya telefon etmiş. Bir saniye demiş ben soracağım ya bakalım ne cevap verecek. Zaten edecek? bizim aramızda ücretsiz hat yok mu kırmızı hat demiş. O herkeste de kırmızı hat yok canım. Almanya'yla var mı? E, şeyde olduğuna göre o kırmızı attım diğer ucunda olması Kaç tane hat ya? bağlıyorlar bir telefona ya? Ee, 14, on, hat 14, hat. Hat. 14 hat var. 14 hat var. Santral kurmuşlar. Yalnız 14 niye ikimiz de hayrandı 14 dedik ha? Valla hisli kablel buku. Herhalde 14'lü demek ki bir şey var. 14'lü 6'lı 7'li basara olduğuna inanıyorsun da 14'lü <gülüyor> olduğuna niye inanmıyorsun? Lezzetli 14'lü le Obama ya sormuş... Hakikaten demiş dinliyor musunuz? Nasıl girdi acaba konuya ya? Ya bir şey soracağım. Benim bu telefonumda bir şey var. Bunun seninle alakası olabilir mi? Yani çocuklar aramadan önce saati bir şey yapın. Uyuyor olmasın Sayın Obama demiş. Saati beklemişler. Çünkü ciddi bir saat farkı var. Onların mesaisi olduğu ne zaman. Ne kadar ciddi saat farkı olacak ya. Yani bir bak. 8-10 saat bir, vardır ya. Washington'da yani. olduğunu düşünür. Biz 8-10 saati rahat var ya. Yani. Rahat obama'ya sormuş. Ondan sonra obama da demiş ki: Yok öyle bir şey ya. Kim söylüyor ne abi? Alakası var abi. Dün geç yaptım diye böyle. Ay, <gülüyor> şey olsa konuşmuş. bana söyle. Kim söyledi sana bunu? Bir çok özür dilemeliyim. Kim söyledi? Lütfen söyler misin? Ya kimi söylediğini söylemeyeceğim ama yani böyle bir şey olduğunda bil yani. Ben çok şey yapıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Kim söyledi Yok, sana? Yok ya söylemiştir Merkel Ha kim söyledi sana? Angele söylemiştir Mustafa. Mustafa söyledi? söyledi diye. İşte... Ben Stefan'ı arayacağım. Ştefan, Yalan söylüyor. Stefan nereden duymuş diyecek büyük ihtimalle abama. Yok canım Oktay yani, sen ne, direkt Stefan'ı arar yüz. Getir yüzle ben yüz yüze konuşacağım. Baba mı Stefan'ı ara. Evet tabii canım. Yani kim söylediyse aynı hikayede değişik kişilerle empati kurduğun için fire. Ya yani kafam karıştı. Empati benim işim. Doğru söylüyorsun. Ondan sonra kesinlikle böyle bir şey yok. İçiniz rahat etsin. Hı -hı. Ee, telefonunuz dinlenmedi bugüne kadar ve bundan sonra da dinlenmeyecek demiş. Bunu, Bunun garantisi benim mi demeye garantisi getirmiş? Garantisi benim demiş de telefonunuz dinlenmeyecek deyince ben, dinliyorsun ben demiyorum. mesela hangine Merkel yerinde olsam bir endişe ederdim. Gizli servis dediğimiz CIA mi FBI değil değil mi federal o, o demek ki CIA olması lazım yani aramızda şey, netliği kavuşturdum. CIA dinliyor. zaten federaller. CIA CIA dinliyordur yani onu ona yapacak bir şey yok ben ne yapayım Merkelciğim ben ne yapayım Beni söylüyorum. Beni de dinlemiyorlar. Dinlemiyorlar diyor. başına buyruk. Fevriye fevriye hareket ediyor o CIA'nın başındaki kimse. Yok yok ya garanti vermiş. Saygılar, şey yok saygılarımızı demiş. falan iletelim arada bence rahat, Oktay. Rahat ol demiş. Rahat tamam, olduymuş. demiş. Tamam, Angela Merkel rahat olsun da sen o kadar da rahat olmayalım biz yani. Niye? Ne bileyim böyle rahat rahat CIA, rahat falan bir şey. Sonuçta ben de arar sorarım ya. 7 telefonla ulaşabiliyorum ben biliyorsun. Sen dahil herkes benim bildiğim. Başkan'a. Yani başkan'a da ulaşabilirsin. Başkan yardımcısını da affedersin CIA'nın başına da. 5 telefonu. Bile değil yani. Onu onu telefon ee, böyle bir dün telefon görüşmesi oldu. Hı. Bunu o, da bunu da bilgi kamuoyuna sağ duyurulur. Bu arada dün Galatasaray yendi kopyalar. Ya onu biz onu tebrik edemedik. Yendi derken üç bir yendi bir ilk yarısı 3-0 bitti yani maçı. Evet net bir skorla. O üç, sen izledin mi maçı sonrasında? İlk yarı izledim. İlk yarı çok güzel oynamış. İlk orada. yarı hatta hakikaten böyle şey oynadı biraz vahşice oynadı yani. Kükredi diyebilir miyiz? Vallahi vahşiceydi. Çok Adeta böyle o başlığı kullanmış 45'lik resital diye geçiyor. Galatasaray barçaladı diye geçiyor. Hiç uymayan bir takım birbiriyle alakasız bildiğimiz e, futbol terimlerini tamamını kullanalım diye. Gerek yok demişler. Barcelona maçını beklememize gerek yok. Yendi nasılsa. Verelim bu başlığı. Bu, grupta ikinci sıraya çıktı. 4 puanda 9 puanla Real Madrid lider durumda. 2 puanla Juventus 3. sıradayken e, Copenhagen eee sadece ve sadece 1 puanı var. Alda hmm, abi işçi oluyor. A Alda abi baya sakal bırakmış ya gördün mü sen son hali? Gördüm şahin. Son iki hafta önce kendisiyle ee, şey yaptık müşahedetlik. Ne sakal diyeyim şu? Hacı sakalı dedim. Ne sakalı sorusuna ne nasıl sakalı bir cevap abi vereyim? Ne nisekalı bu abi? Neyse Oktay reklam ne saati sakalı. geldi de geçiyor bile. Tamam okuyalım Bak. biz şu röportajı okuyalım. Bir okuyalım. Oktay'ın röportaj çekti sevgili dinleyiciler. Sizin de canınız röportaj çektiğinde gazeteleri açıp röportajları okuyabilirsiniz. Hoşçakalın. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo! Nerede Ay. olduğunu bilemeyenler için hangi radyo burası Aa, acaba hangi radyo burası diyenler için hemen Opti radio burası Opti radio. evet sevgili dinleyiciler hemen single'ı da girdik ki Madem nerede? radyo tüdenmiyor denmiyor biz de yani bunu kabul edelim Opti radyosu ya bu kadar basit yıllarca radyo opti radyo opti 20 senedir uğraşıyorsun da ne oluyor Opti radyosu bu kadar bitti, bitti gitti. gitti Allah Allah bitti, bitti. gitti sevgili dinleyiciler Şimdi bakalım ilk yarıyı bitirdik. Mutfak sohbetleri biraz uzadı, uzadı ama lezzetli sohbetlerdi. Evet. Lezzetli sohbetlerdi sevgili dinleyiciler. Geldik buradayız. Geldik biraz da şöyle dünyamıza bakalım neler var. Bakalım. Ne bitiyor? Victoria'ya aşık olunca benim için bitti. Kim dedi bunu? Victoria'ya aşık olunca benim için o noktada bittin. Geldiğin neydi giden gitmiştir gittiği gün bitmiştir dedi zaten. Kim dedi bunu? Bu boş konuşmayı, yapan Bu kim, boş konuşmayı yapmış kim yapmış olabilir? Çok da kıymetli birisi. Lezzetli birisi. Öyle mi? Evet. Hmm. Sir Alex Ferguson. Victoria dediği kim o zaman? David. David Beckham eşi Victoria Beckham. Aa David Beckham'la nasıl? Valla şimdi yeni emekli oldu biliyorsunuz. Emekli evet. olduğunu demeyeyim de artık ayrıldı, geri bıraktı. Tarihi döküyor galiba. Vallahi yeni kitabını yazıyor. Otobio otobiyografimi yazıyorum demiş. Baya bir uzun olması lazım ya. Baya bayağı o biliyorsun. Bilmem kaç senesinden T futbolun beşi yani futbol icat oldu. Alex Ferguson geçti. Manchester'ın başına geçti. O sakızı Hatam... ağzına aldı. Ve, emekli oluncaya kadar, kadar da da o sakızı çiğneme görevini sakızı yaptı. Aynı çiğnediğini söylüyorlar. Evet. Yıllarca. 20 senedir aynı sakızı çiğniyorum diye gösterir zaten. Röportajda var mı ağzında sakız? Ee, Gerçi görevi ağız... bittiği için çıkarmış olabilir. Tabii evet canım o benim görev sakızımdı sonuçta. Benim iki tane sakızım var demiş. Bir görev sakızım bir de bir de sivil, sivil sakızım kimse var demiş. Kimse ne demek istedi? Hiç evet, kimse. Victoria'ya aşık olup evlenmesi Beckham'ın en büyüklerden biri olmasını engelledi. O şöhreti seçti. Oysaki demiş oysa var ya ben onu var ya öttürürdüm ya demiş. Ama neyse demiş işte bu da ee, bilinmezler 1999'da biliyorsunuz evlenmişlerdi. Evet. 15 sene sonra. E... 90, 99'da evlendiler. 99'du değil mi? 99'du, 99'du çok 99'da 99 evlendiler sene. 2000'de evlerine o kola makinesini aldılar. Evet. Ne havalı hareketlerdi bunlar ya yani valla insanın. Evlenir evlenmez onu yaptılar yani ben biliyorum takip ettim. Sonra gerçi benim de şeyim kaçtı. Benim de tadım kaçtı ama Çıkta dört çocukları karşısın. var, Melek yavrularıyla beraber mutlu mesut yaşantıları da. Tabii ki her aile içinde kol kırılır, yen işinde kalır, ee, çeşit çeşit olaylar yaşamadılar mı? Kopma noktalarına gelmediler mi? Ama ne yaptılar? Mücadele ettiler ve sorunların üstesinden geldiler diyorlar. Efendim e, uçak tuvaletine servet bıraktı. Alex Ferguson. Evet. Ee, kitabında mı yazmış bunu yoksa şey mi yazmış? Notlarından, var. notlarımda demiş. Kitabın o. adı ne bu arada? Otobiyografi <gülüyor> Sir Alex, pardon, Alex Ferguson, Hayır efendim, Sir Alex Ferguson. Öyle mi demiş? Sir, sirlü mi <gülüyor> sirlü mü kitabı? Evet, adam Sirli mi öyle konuşuyor. Zaten kendisi Sirmer tipi bir şey ya. Sir canım kendisi. Tabi, Sir Michael Keaton var, Sir Alex Ferguson var. Çok, çok Sir var. Sir, sir, sir Elton Ilman John var. var. Tabii, yani. Pek çok Sir var. Elini sallasan Sir'e çarpıyor, çok affedersin Gibi geliyor sana. Gibi geliyor mu? ama öyle değil. Listesi, bir avuç. Onun listesi kraliçede Tabi, bir avuç Sirimiz var demiş ya. Bu gider demiş. Öyle çiziyormuş. Bu gider. Bu kalır. Bunu alırız. Orada bir de Sör olmayanlar listesi var. Onlar Herkes da bir Sörlüğü bekleyen istiyor. var ya. Hala kadro de. çıkmamış. Sör kadrosu Tabii. çok zor çıkıyor. Emekli olma yok ya Sörlük'te. Tabii ki ya. O yüzden kadro boşanmıyor. Öl, ölü, yani. Ölümü bekliyorlar yani. yani ki da... Garip de bir durum. Ne yapalım yani sonuçta inşallah İngiltere'nin durumu daha da iyi olur da o Sör kadroları biraz daha açılır diyelim. Ne diyelim Oktay yani Öyle ne yapalım olacak. çünkü... Yani sonuçta bunlar hep değerli e, insanlar diyelim yani. Doğru. Başka ne diyelim yani. Mecliste. Yani uçak tuvaletine servet Aa, pardon, bıraktı dedim. Pardon, Hiç pas geçtim. Peki buyurun. Ben üzülüyorum. yok etkilendim uçak tuvaletine servet bıraktı. Hani bu, tuvalete gidince de bırakma deyimi kullanılır ya. Evet. Yani mesela. Anlaşıldı ya, Yabanlık fahir. olmasın da. Anlaşıldı. işte gittim bıraktım şöyle şöyle 3 parça evet. mesela. Anlaşıldı Fahir. Gibi gibi. Evet. Ama burada bırakılan 2 milyon 300 bin lira değerinde bir şey. Para çantası. Yok para çantası bildiğin altın bırakmışlar. Ve de şöyle açıklanmış. Dubai'den Bangladeş'e inen uçan tuvaletinde külçe külçe altın bulundu. Efendim ne kadar? 280 kadar. Takı olarak mı külçe. kullanıyormuş acaba? Hani böyle elimi yıkarken şey olmasın, engel olmasın diye Çünkü külçe takı altın engel olur. Engel olur. El yıkarken sabun La, kaçar araya. koyarsın. Bir şey olur. Hele katı sabun varsa mesela o böyle fırttırır o takıların içine. O yüzden hani böyle aynanın kenarına koymuşlar. Koymuş. 280 tane sonra koymuş. Sonra da çıkarken Unutmuşsun. unutmuşsun. Ee, polis de hemen pişkince şey demiş ya altınlardan zaten haberimiz vardı yani yolcu izlendiğini anlayınca kayıtlara karışmış olma onları bir alabilir miyiz efendim onları bir alabilir miyiz biz onu Dubai polisi yazacağız da efendim Bangladeş bu yani onu yazacağız bir şey yazacağız bir versene onu <gülüyor> öylece <gülüyor> e başka Mesela ülkelerde de, de polis teşkilatında böyle yazma şey var mı var tabi masa üstü bir iki ülkede var. Altın püsküllerinden Bizim ülkemiz dışında birçok turuncu efendim söyleyeyim. Gerekirse o altını eritip yazıyorlar hatta. Mesela bayraklarını yapıyorlar bazı ülkelerin. Ne kadar Mesela güzel. Japonya'nın ben yaptığını görün. Bir de kolay ya. Kolay oldu kolay Sördü bayrağı kırmızı, herkes yapar. Kırmızı bir şey yapıyorlar. Şeyinkini yapın. Arabistan mı? Ha yani Suudi Arabistan'ı ya. Suudi Arabistan'ınkini yap kolaysa. Yap kolaysa şey yap. Başka kolay bayrak ne var ya? Kolay bayrak ama Gündüz İtalya, bayrak. Hollanda, Fransa bayrağı renk renk. Onlar gitsin. yine üç renk canım. Üç renk de şerit şerit okta. Ok üç şerit çekemeyeceksen zaten hiç yani teşkilatta bile yerin yok öyle söyleyeyim. Polonya bayrağı mıydı iki şerit olan? Onlar bile düştün şerit. Şey. <gülüyor> o da zayıf şerit yani iki şeritliler. Şey kalın şerit ama yani zayıf dedi. Lezzetli Sayınca şerit değil. Lezzetli değil evet Doğru. şeritler kalın ama lezzetli değil. Mesela bizim de dün tuvalette, yani bizim tuvalet derken e, dükkanın tuvaletinde telefon unutulmuş. Olur, o fix zaten. Yani hemen o, bir sonraki misafirimiz geçerken telefonu bize verdi. Ben dedi bir iki yeri aradım. Ulaşamadım e, Ulaşamadım Sizin de belki işinize e, Şey olur Lazım olur Ne kadar güzel ya Hep böyle çünkü paylaşımlar En güzel şey bu, Yani Telefon buluyorsun Bazısı diyor ki Ben arayacağım ben arayacağım İlla Hayır böyle paylaşacaksın Elden ele ki 50 kişinin işi görülür Ondan ya. sonra zaten şöyle bir Hafif kafamı Beri yana doğru çevirdim Hayır Panik içinde bir Panik kadın Panik içinde bir hanımefendi Bu da koşturarak yer. Benim telefonum Dedim 2-3 yer aranmış ama ulaşılamamış sakın merak etmeyin diyerek verdim. O konu tatlıya bağlandı. Tatlıya ne güzel. Niye üzüyorlar şimdi altın sahibini bu ya olayda? Ya işte üzüyorlar üzüyorlar. 2 milyon 300 bin lira ee, tıkır tıkır da uçak tuvaletine. Ya işte keşke mesela ben mesela ondan sonra ben girmiş o Uçakta da mesela lavaboya gidecek olsun tık gittin. Bir baktın içimi almaz mısın nokta? Bana söyle samimi olmak gerekirse. Yani tabii orada kalmasın diye alırım da çıktıktan sonra şöyle Ya bir ben sahibini aramak için şey yaptım. Bakarım böyle bir tedirgin bir Torba koyarım. Bir torba bulurum oralardan. Foşet tipi mi? Foşet tipi. Çünkü şeyi de kullanabilirsin istiyorsan. Ne? Bu hani kağıt Foşet var ya bir tane. Başka amaçlar. Yani istif adımı. istifra ederseniz içine istifra edin. Ha, uçaklardaki ama yok ondan büyüktür canım. 2 milyon 3 Ocak ne kadar? Hepsini blok al da alma adam 2 tane, tane mi? Bundan, ondan 280 tane kalmayacak. Yattım ya. ya. 280 tane onun. Ondan 280 tane aynanın önüne koymuş işte. Aynanın önüne 280 tane kült çadını nasıl sıcak var inanıyor musun şu söylediğine? Ya ben inanmıyorum. Nasıl aydın? Ben dedim işte 2 milyon 300 bin dolarlık. Altın ne kadar olacak ne bekliyoruz bir çanta koymuş işte adam hep işte. Hep hesaplıyoruz o külçe altını hep teorik kaldığı için bizim hayatımızda külçe aklımızda altını, yazamıyoruz. Külçe altın 100 bin lira civarında ya bir külçesi 100 bin lira. O bildiğimiz Redgit'teki külçelerden bahsediyorlar. Evet evet ben. işte 2 milyon 8 50 bankaların var ya küçük külçe altın diye veriyorlar 10 gram. O onun işte minyatürü magneti gibi düşün onu. <gülüyor> onun metaforu. Ha, metafor işte o yani oradan ona gider. Ben galiba o küçük altınlardan şey yapacağım ya. Ne Çok yapacağım? zengin olursam buzdolabına magnet yapacağım. Ya da böyle insan arkadaşlara dair. Şey Bunlar da hoşman birisi. Onlar magneti. yapışmıyor. Onlar bir paketin içinde durduğu için öyle düz duruyor ayakta. Hay tamam düz duruyor da arkası. Sen onu öyle çıkarınca tak diye yapışacağını düşünüyorsun Miknatıs, ama. Mıknatıs, mıknatıs teknolojisi. Değil neresi? yok altını öyle bir Ulan mıknatıs'ı şeyin arkasına yapıştıracağım. Külçenin arkasına yapıştıracağım. Ha, mıknatıs da altını zehir mi edeceksin? Mundar edeceğim evet oktan. Mundar edeceksin resmen Fahim. Bütün espirisi kaçacak. Gidecek bütün şey gidecek hakikaten. Değerli abi 22 ayar 18 Yapma. ayara kadar inecek. Onun yerine şöyle yap bir 14 file. 14 ayar. Ha. <gülüyor> bir file. <gülüyor> o fileyi mesela mıknatısla o filenin içine koy. Bitti gitti işte ya. Bu yine buzdolabının ağzı istiyorsan onu sen. En görünür yere. <gülüyor> en görünür yer işte. Şey. Öyle zenginliğin sembolü artık bunlar oldu. Mecliste görüşülmeye başlanan 2014 yılı bütçe yasa tasarısını biliyorsun. Dün mutfakta... Bunu konuştuk detaylı olarak. <gülüyor> Biraz konuştumuz ekonomi de falan dendi mi? Önümüzdeki yıl trafik, vergi, yargı ve çevre gibi. Vergi, yargı falan derken bir e, bütçenin <gülüyor> daha sonuna geldik. <gülüyor> İsimler altında toplanacak cezalarla ilgili tahminleri de içeriyor. Şu kadar ceza toplarsak tamam. bu kadar falan filan diye. Aa çok güzel ya önceden ceza tahminleri. Buna göre e, eğer vatandaş e, vatandaş derken yani, vatandaş çok dayım mı? Bizler, bizler, bizler. Evet. Evet. kuralları uyarsak... Bütçe Şık. alt üst olacak. Alt üst olacak ama biraz haylazlık, biraz hazırlık yaparsak biraz bütçeyi ha. tutturmamamız işten Mesela bile değil. Mesela el birliğiyle 2014 yılında 2.1 milyar liralık trafik cezası kesilmesi. Ben kendi adıma en az 10 tane telefonla konuşma cezası, 5-6 tane de kırmızı ışık. Daha fazla beklemesin. Kırmızı şey ışık kırmızı ışık başka... Ama temenni ışıklarında şey yapıyorum, yani. başkasına, başkasına zarar verirsem o zaman 2 kat. Bu... <gülüyor> Yani öyle bir şey yapma onun bir şeyi yok da telefonla da konuşma hatta ya. E, sen yine cezanı yiyeceksen sen şey yap. Sen devletimizin şey yapmasını mı istiyorsun? Hayır orta? sen yine cezanı... Bütçemiz açık mı versin? Cari açıklar mı olursun? Oluşmasın işte onu söyleyeceğim. Burada sen... keşke bir arkadaşımız vardı ekonomi okuyan arkadaşımız yok. O olsaydı her şeyi çok güzel anlatırdı. Yani sen yine cezanı yiyeceksen cezanı ye. Mesela git bir polisin önüne park et. Dur öyle. Burada park edilmez. Park edilir. <gülüyor> falan diye böyle. Yani sen ben, benim amacım tamam, ceza ta, yemek. Yani faciyi dövmek, yani. dövmek değil ama yani. ama ben de onu diyorum. Yoksa hani durduk yere de zan altında kimseyi bırakmayalım. Yani haksız ben yere anladım. ceza kesiliyor. Hayır efendim. Haklı yere kesiliyor. Kesilen trafik cezalarının fatura, tutarı. Ben ödeyeceğim. 2014 yılında. Nasıl bugüne kadar pek çok çocuğun okul masrafını karşılaşıyorum. Şu anda tüm Türkiye'nin trafik cezalarını da ben üstleniyorum Oktay. Hayır, çok o bir... derece zengin olmak istiyorum işte. Ben Bana yazın ya tamam. Allah aşkına ben ödeyeceğim Oktay saçmalama. Magnetin yani buzdolabına açacağın altın küçük altının değeri düşmesin diye mıknatıs yapıştırmadın ya değil Onu hmm, keşke yapıştırsaydım. Yani o kadar zengin olman lazım ki bunları düşünmemen lazım Fahir. Doğru diyorsun. %43.6 artış gösterecekmiş. 1 milyar 447 milyon lirayı bulacakmış bu. İyi para. İyi para. Bu meblağ. Zırf ee... trafik mı yoksa vergiden falan cezada. Bu, hepsi var da bu sadece şey ödeyeceği ceza miktarı yok bu hepsi. Ben daha ödeyeceğim var bak benim bir tane elimde var belgem kırmızı evet. şey kırmızı ışık diyorum telefonla konuşma şeyi. Onu, var var değil onu, mi? O, o cepte onu bekliyor. yatıracağım ben. Bu bütçe tutsun diye tabii kameraya e, şey yapıyor. Yatırım, yatırım yapıyor. yapılıyor. Kameralar önemli ya. E, trafik cezalarında bu kamera sistemi biliyorsun sonradan Efendim, bu sistem, geliyor. Evine bile kamera taktığında kaç para tüm Türkiye'ye taktıracağını düşün. Ya o da bütçede Fahir. Bir de şey koysak ya. O da bütçede. E, mesela çok fazla biraz da masraftan kısarız. Ne? Yani alarm sistemi kursak tüm Türkiye'ye. Mesela ne oldu o zaman? Ya mesela böyle firmalar var ya işte. Sensörlü mensarlı oluyor. Yok onu anladım da nerede çalacak? Akşamdan mesela yatarken kapatacağız. Ya açacağız şeyi. Sabahleyin mesela bu şeyden dolayı. Fahir onları hep anladım da. Başbakanlıkta yani... ya da ne bileyim devletin başında o gün kim varsa. Açıp kapayacak diyorsun. Akşam yatarken şifre iki kere şey yaptı yani işte falan akşam girdi. Akşam ne olduğunda çalışacak? Birisi, birisi girdi mesela sınırdan girdi. Sensörler var orada. Hareket sebebi. <gülüyor> hemen oradan sınırdan telefon ettiler. Efendim şurada bir bakınız sınır güvenliği ihlali oldu. Efendim Acaba... kapıyı açık bırakmışız. Efendim kusura bakmayın. Bizim kapı kulede arkadaşlar Şifrenizin şey iki kişi telefon vardı yoktan. Bitti gitti. Bitti. vallahi o kadar bitmedi. Çok özür dilerim de şu anda telefon telefon attığımızda biri var. Alo. Maalesef. Diğer hatta olabilir mi? Öbür aslında? hatta olabilir diyor. Öbür hatta olabilir diyorlar. Bakıyoruz. Öbür hatta alıyorum. Tamam. Öbür hatta da alıyorum. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın. Ha, merhabalar. Merhabalar. Hadi. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ee, Bora ben bu şeyde trafik cezalarını ödemeyiz. seneye mi başlıyorsun yoksa bu kezdeki bütçeyi de toplamak ister misin? Valla oğlum ne kadar var Bora Bey size? Ee, bir sekiz yüz falan. İşte Siz de biraz abartmışsınız. Iki, i̇ki tane kırmızı. kırmızı i̇ki kırmızı, bir tane radar. Radar bir dakika. Radar Bunlar ne kadar? Bunlar size tebliğ edildi mi Bora Bey? bunlar işte bir 6-7 ay öncesinden beri gelip de bu 2 hafta önce tebliğ edilen gruptan üçü bir arada ha, geldi. Ha o zaman bu indirimden faydalanamıyorsunuz yani öyle mi? Maalesef maalesef. Hay Allah ya. Ama bir dakika 2 hafta önce tebliğ edildiyse faydalanırsınız ya. Hani Yok. bir indirim oluyor ya 2 hafta şimdi mi 3 ay önce yazılmış cezanın tebligatı gönderilemedi de. ya. Hayır tebliğ, tebliğ henüz, edilme tarihinden dolayı aşamaya gelemedik. Yani bir aslında ödemeyi niyetlensem Ha ama. ne kadar anladım, dedim ben şey yap Bey'in hiç niyeti yok benim sorduğum sorular yani ayrıntı kalıyor onun tabi şeyin yanında. O sana anladığım kadarıyla faile gönderecek 809 Evet ben direkt o niyetteydim yani ben direkt göndereyim siz Gönder Merhaba. onları sen bana ben onları hallederim ya. Merhaba tamam, faile tamam. diye girdin ya sen konuyu. Ben anladım ya. Ben <gülüyor> tabii dedim, tabii bu adamın faireli bir işi var. Yani ben anladım. Bu onları sen radyoya gönder. Ben onu şey yaparım tamam mı? İçin rahat olsun tamam, yani. O tamam. O o yatırdım, tamam bu adam yatırdım ya. ben Tamam orada Evli şey. Evli misin Bora? Yok yoldayım. Birazdan telefonla konuşacağız. Adamın hayata gerekir, bakışına bak. Evli <gülüyor> misin? <gülüyor> Yok yoldayım ya. <gülüyor> Evli misin yani? <gülüyor> evliyim karın... evliyim, evliyim. Çocuk evet. var mı? Efendim? Çocuk var mı çocuk? Var. İki yaşında bir kızım var. E tamam onun da eğitim masrafını da karşılasın <gülüyor> hazır Fahir'in eli değmişken. Onun için soruyorum. Tamam o da olur. Benim için soruyorum. Sen onun belgelerini de getir. Tabii. Tamam. De mi Fahir hakkında gelmedi ben ayrı şey. Ayrı ayrı şey olmasın. Bu da bak ne amaçla aradım bir de yanına kar kaldı bu da bizim sana küçük bir hediyemiz olsun. Biz değil bu biz yok. Bu harika oldu ya. ben sık sık arayacağım bundan sonra. Burada bu biz yok. oldu. Yalnız evde bir tane küçük heykelim olacak küçük dediğim bayağı birebir ölçülerde. <gülüyor> Şöyle kapının girişinde. Hayır bir canım 80. bildiğiniz her yerde her odada salonda. bir tane salonda ve e, her gece yatmadan önce <gülüyor> böyle, böyle şey yapacaksınız bana. <gülüyor> <gülüyor> karanfillerle falan bunu. böyle etrafında danslar falan edecek falan, falan. böyle o tür bir şeyler istiyorum. <gülüyor> tamam abi başka tamam. bir şey. De anı defter işte tamam. bence Fahir. Anı defteri. Anı defteri her gece benimle ilgili iyi niyetler yazılsın İyi niyetler mi? Tamam, niyetler o, da olur, mi? O, da olur, tamam. o da olur. O Çok da olur. Çok teşekkür ediyoruz Boran. Tamam. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Hepimiz ailecekler. Sağ Estağfurullah Teşekkür <gülüyor> ederim. Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek tamam, üzere. Ya işte bir aileydi. Sevindiriyorsun ya Oktay Çok Onun bak ben sen anda yaptığın gerçekten hele bu ayda. Yani Ekim ayı. Ekim ayı. <gülüyor> yani yapılacak en güzel hareketlerden biri var. Yani şöyle söyleyeyim, e, ya seviyorum okta ya. İnsanları sev sevindirmeyi seviyorum. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Koldan bile daha iyi söylüyoruz bunu. Yok canım o kadar da dil Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Valla hiç gerek yok. Aynısını yaptığımız garanti. Yani orası kesin. Oktaycım bir... Oktaycım dedim kusura bakma. Yani, yani varyasyon dedim demek, yani. Estağfurullah demek zorundayım Fahir. Rica ederim bir programın daha sonuna geldik. Onu haberdar edeyim. Aa, geldik dedik. mi? Tabii. İyi ki söyledin Fahir ya. Ama oyuna saygıyla duyulmuş. Valla çok denk geldi. Ben de bakıyordum yani. Tam saatime bakmak üzereydim. Bugün de programımız sona programı daha sona geldi Hakikaten. sevgili dinleyiciler O zaman şu şekil yapalım Bir şekil yarın tekrar bir araya gelelim Bu arada bugün Ağaçlık meşanliği var mı o konuyla ilgili bir bilgi geldi mi O konuyla ilgili bir bilgim yok Evet benim de yok o zaman O zaman tekrar yarın görüşeceğiz yani Yapacak Yarın şey görüşeceğiz en taze haberlerle En taze haberlerle buradayız hoşçakalın Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar